ve Zül kifli de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnûn'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de, kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, Senden başka hiçbir ilah yoktur.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 Rahmandır dedi.